Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, 6. ayet-i kerimedeyiz. Hucurat Suresi 6. ayet-i kerime. Bu bu ayet-i kerime arkadaşlar hatırlıyorsunuz dün başlamıştık. E, size bir fasık bir haber getirirse onu e, araştırın. Hemen kabul etmeyin demişti Ama ret de dememişti hatırlayın işte oradan birtakım tefsirler yaptı Fahrettin razi Efendim surenin başından beri bizim ee, Efendim müminleri mekari ve teşvik eden 5 alakalı konu olduğunu bunlardan birinin Allah hakkı Allah'a ait haklar olduğunu birinin peygambere ait haklar olduğunu birinin fasıklara birinin yaşayan bizimle birlikteki müminlere birinin de gaip olan yani bizim yanımızda olmayan müminlere taalluk ettiğini söylemişti ve bu beş alakaya yönelik beş kere ya eyyühellezine amenu diye başladığını başlayan ayetlerin her birinin bu gruplardan biriyle alakalı olduğunu söylemişti. Burada da fasıkların sözlerine itimat edilmemesi lüzumunu beyan buyuruyor. Çünkü onlar araya fitne ilka etmek isterler. Yani müminlerin arasına fitne sokmak isterler. Bunları dün konuştuk. Bağlamaya çalışıyorum konuyu. Nitekim fitne... Fasıkların müminleri fitneye sevk edeceğinin e, kanıtı birazdan müminler arasında bir iç savaş çıktığında nasıl e, halledilecek o konu gelecek. Yani birazdan diyoruz ama biz ne zaman geliriz oraya bilmiyorum. Efendim hemen arka sayfada o konu geleceği için fasıklarla o konu arasında da bir ilişki var arkadaşlar. Fasıkın tarifini yapmıştık tekrar oraya dönmüyorum. Efendim bununla beraber diyor elmanlı merhum fasıkın kavlini de büsbütün hiçe saymayıp tahkik ve tebiini emrolunmuştur. Demek ki fasık olmayıp adil olacak olsa bir insan o adili de söylemiştim. Adalet neyle belli olur? Davranışlarla belli olur demiştim. Ahlakla belli olur demiştim. Efendim bir insan davranış ve ahlak olarak fasık olmayan samimi mümin ee, şeyini ortaya koymuşsa o ahlakı, o karakteri ortaya koymuşsa o zaman onun sözüne itibar edilir. İşte referans olma meselesini anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Ee, ama ne zamanki fasıktır, yani görünür bir günahı ısrarla bilerek işliyordur yani bir insan, onun getirdiği habere tek başına itibar olunmaz, araştırılması gerekir. Bu ayetin nüzulüne sebep olmak üzere şöyle rivayet ediyorlar. Resulullah, Velid bin Ukbe'yi Beni Müstalika, vali ve zekat memuru olarak göndermişti. Onunla onlar arasında da eskiden bir kin varmış, geçmişten gelen bir mesele varmış. Yaklaştığı zaman karşısına karşılamak için gelen süvarileri kendisine kıtal yapacaklar zannetmiş, korkmuş geri dönmüş. Şimdi geri döndün diyelim, gerçi sahabenin adı da geçiyor burada ama onun şahsına söylemiyoruz yani kendimiz için söylüyoruz. Geri döndün diyelim niye şunu söylüyorsun? Peygamber'e diyor ki onlar irtidat ettiler, zekatı meneylediler. Yani ya Resulallah onlar dinden dönmüşler, zekatı da vermiyorlar dedi. Resulullah da gazaba gelmiş ve onlara gaza etmeyi yani bir ordu, bir birlik göndermeyi kurmuştu. Bu ayet bunun üzerine nazil oldu. Yani neredeyse Peygamber Efendimiz bir ordu gönderecek, yani küçük bir birlik gönderecek o topluluğun üzerine. Halbuki adam kendi geçmişten gelen korkusu yüzünden onların karşılama heyetini kendisine saldıracak bir heyet zannetmiş. Ve bakın ne yapmış arkadaşlar? Yorumlamış. Yorumlamış yani e, onlarla oturup konuşmamış, irtidat ettiklerine şahit olmamış yani yorum yapmış. Bunlar böyle kılıç, yalın kılıç üzerime doğru geldiklerine göre demek ki beni öldürecekler, demek ki irtidat ettiler. Peygamberin e, temsilcisini öldürmeye kalkıştıklarına göre diye. İşte arkadaşlar bizi mahveden, kadınlarda bu çok var, e, bizi mahveden, bizim ilişkilerimizi bozan, huzurumuzu kaçıran, Şeylerden birisi de arkadaşlar karşımızdaki kendisiyle ilgili bir açıklama yapmadan bizim onun niyetini okuyarak neyi niçin yaptığını bildiğimizi zannetmemiz. Yani bana böyle baktı demek ki işte o eski kim devam ediyor. Aynı buradaki velit gibi. Efendim halbuki belki o gün canı sıkkın. Belki o gün efendim şey morali bozuk. Başka bir şey oldu yani. Ben yok, görüyorum. Sıkıntı yok. Efendim, e, dolayısıyla bu aşırı niyet okuma, aşırı e, yorum yapma karşımızdakinin davranışlarıyla ilgili çok sakat bir şey. Bu yüzden arkadaşlar bazen e, birçok psikolojik sorunumuzun da altında bu var. Var. O yüzden bazen terapilerde, ben tabii haddimi aşmamam lazım, hemen bunu söyleyip bırakacağım. Terapilerde şey yaptırıyorlar, bir çalışma yaptırıyorlar arkadaşlar. Bir olayı hiç yorum katmadan ne olduğunu anlat bakalım. Hiç yorum katmadan. Yani farz et ki sen orada bir kamerasın. İşte bana kızgın bir şekilde geldi, şöyle söyledi. Kızgın bir şekilde senin yorumun ne geldi, ne, ne söyledi. Kamera nasıl kaydediyorsa olayları o şekilde e, hatırlayabilsek, o şekilde sonra yorumlayabilsek arkadaşlar çok daha üzerimizdeki olumsuz etkilerinin çok daha az olduğunu göreceğiz. Çok daha Ve pek çok e, kötü yorumun aslında bizim kendi korkularımızla aynen bu velit örneğinde olduğu gibi. Yani bugün işte Falanca sana şöyle davrandı, sen de hemen tetiklendin, hemen oradan problem çıkardın. Niye? Aslında ta bilmem ne zamandan beri sana yapılmış bir takım yanlışlardan dolayı, içinde onlar birikmiş kalmış, efendim, sen ne zaman böyle bir cümle duysan ya da böyle bir yüz şekliyle karşılaşsan tetikleniyorsun. Yani bu karşındakinin e, durumuyla ilgili değil. E, senin hassasiyetinle, senin hassas noktanla ilgili. Evet, daha fazla ileri gitmiyorum. Bunlardan buradan sonrası terapiye giriyor. Ee, bir rivayette de Halit bin Velidi göndermiş. O tarassut etmiş, yani tarassut etmiş. Sonra Halit bin Velidi gönderiyor, öyle anlıyorum. Tarassut ediyor, yani gözlemliyor. Rasatane kelimesi de buradan gelir, gözlem evi demek. Gözlemliyor, ezan okuduklarını ve tehcüd dahi kıldıklarını görmüş. Uzaktan gözlemleyerek ve zekatlarını ona teslim etmişler. O da o suretle avdet eylemiş. Fasık ile nebenin tenkiri şuyu içindir. Şimdi ayete tekrar dönelim. İn fasikun bin nebin. Size bir fasık, tenkir ne demek? Nekra gelmesi yani belirsiz gelmesi. Bir fasık, herhangi bir fasık, herhangi bir haber getirirse... Yani belli bir haber değil, belli bir kişi de değil bu ayette kastedilen. O zaman bu ne ifade eder arkadaşlar? Şuyu ifade eder. Yani herhangi bir fasığın getirdiği herhangi bir haber. Lütfen arkadaşlar bütün haber kanallarını, haber programlarını bu bakış açısıyla gözden geçirin. Fasık olmayan var mı yani? Şimdi onlar da bana hepimize fasık dedin deyip <gülüyor> dava açabilirler. Yani Allah korusun kendi kendimi burada deşifre etmeyeyim. Arkadaşlar yani o fasık tanımını yaptık. Fasık din ve ahlakla alakalı bir terimdir arkadaşlar. Başarıyla, zekayla, diplomayla, eğitimle alakalı değildir. Yani çok zeki, çok başarılı, üç yabancı dil bilen dünyayı dolaşan biri fasık olabilir. Fasık olabilir. Çok cahil, çok kendi halinde, çok e, köyün bir köşesinde bir insan, e, çok adil ve çok ahlaklı olabilir. Herhangi bir fasık ve herhangi bir nebe, yani haber demektir. İl... E, Câ ekum iz yani denilmeyip de harfi şek olan şüphe ifade eden in ile ifade edilmesi. Yani ya eyyühellezine aminu in ekum geldi iz denmedi. Eğer getirirse demek in eğer iz ise getirdiğinde bir fasık size bir haber getirdiğinde denil eğer denilmesi müminlerin fasıklara aldanmayacak ve çile müteyakkız olmaları lüzumunu ihtar eder. Yani hani olmaz siz aldanmazsınız ama eğer olursa demek anlamındadır diyor Elmalı ee, ve öyle uyanık olan müminlere herhangi bir fasıkın cüret etmesi, onu böyle manipüle etmek için, onu kandırmak için, birbirine düşürmek için, bir e, yalan haber getirmeye cüret etmesinin nadir olacağını işaret etmek içindir. Yani bunu işaret etmek, bunu e, hissettirir diyor bu ifade. En, eğer bakın bir fasık size bir haber getirirse eğer ve siz onu araştırmazsanız hemen kabul ederseniz en tusibu qalmen bi cehalet. Cehaletle hallerini bilmeyerek yani cahilce bir kavmi musap kılarsınız, vurursunuz. Yani bir savaş sebebi olabilir bu. Veya biz kendimiz için düşünelim. Birine kötü hisler beslemeye başlarsınız. Birbirinize düşersiniz yok yere, sebepsiz yere. Ee, efendim, bir musibete, bir zarara birbirinizi iftihar edersiniz. Fetus bihu ala ma fealtum nadimin. Sonra da bu yaptığınıza çok pişman olursunuz. Gerçek ortaya çıkar sonra. Düşünün, asılsız bir haber nedeniyle birine savaş açtın. Mesela ticarette Böyle yani bir anlaşmayı feshettin. Asılsız haber sebebiyle. Çok yapılıyor bu arkadaşlar. Özellikle e, ticari e, ürünlerle ilgili arkadaşlar haber çıktığında bu haberin o firmanın rakipleri tarafından çıkarılmadığına emin olmamız lazım. E, bir zamanlar 90'larda arkadaşlar elimizde listelerle dolaşıyorduk Ben hiç yapamadım da çünkü o kadar... E, detaylı e, alışveriş yapmam mümkün değil. Böyle el, E'ler listesi şey, vardı e, arkadaşlar. İşte bu varsa alınmayacak, şu varsa alınmayacak falan diye. Ve bütün herkes birbirine çamur attı. Sonra bunun aslı olmadığı açıklandı. Bu haberi yapanlar, yayanlar biliyorsunuz FETÖ'cülerdi arkadaşlar. Ondan sonra şey yaptılar. Tazminat ödemek zorunda kaldılar ama hiçbirimiz o tazminattan, o davalardan haberimiz olmadı. Hep aklımızda o markalarla ilgili şaibeler kaldı. Aldı. Onun için e, tabi uzun vadede her zaman doğrular, dürüstler kazanır arkadaşlar. Fakat kısa vadede bu kadar manipülasyona açık olmamak gerekir. Şimdi de boykot listelerine işine geleni gelmeyeni ekliyorlar. E, boykot listelerinin böyle yüzlerce ürünü kuşatacak kadar çoğaltılması boykotun sulandırılması için yapılmış bir tuzaktır arkadaşlar. Onun için ben boykotta çok ısrarlıyım. Çünkü benim, yani şöyle düşünüyorum ben boykot konusunda arkadaşlar. Daha altına inmeyeceğim en alt basamaktır. Yani bir Müslüman olarak boykotu da boş veriyorsam artık ben Siyonist'ten bir farkım yoktur yani. O kadar yani en alt bir Müslümanın hani onun da altına inemez diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar sürdürülebilir olması lazım. Çünkü boykot 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık mesele değil. Sürdürülebilir olması için öyle yüzlerce ürünü olmaması lazım. Yani en açık bir şekilde destekleyen, en güçlü bir şekilde destekleyen efendim ve sembolik anlamı olan markalara veya ürünlere yönelik olması lazım. Siz öyle o da boykotmuş, bu da boykotmuş diye yaydığınızda insanlarda şu oluşuyor. ''Ay yapamayacağım.'' Ay yapamayacağım yani bu kadar yapamayacağım duygusu oluşuyor arkadaşlar. Onun için bunu ben hatta o boykot edilen ürünlerin o listelere birçok markayı eklettiklerini dolaylı troller vasıtasıyla diye vallahi düşünmüyor değilim arkadaşlar. Çünkü o zaman sulanıyor. Nasıl ki mesela bir davada suçluları ayıklayacaksınız suçsuzları da içine katıyorlar kendileri. O suçlular kendileri suçsuzlar hakkında ihbarlarda bulunarak suçsuzları da katıyorlar. Böylece suçlu suçsuz birbirine karışıyor. Ortalık toz duman oluyor. Bu sefer hepsi hakkında hepsi mi masum bunların hepsine mi haksızlık yapıldı diye düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bu bir ortalık karıştırma stratejisidir. Kur'an da bizi ta asırlar öncesinden uyarıyor arkadaşlar azıcık gözünüzü açın diyor yani azıcık araştırın diyor. Evet. Yoksa pişman olursunuz diyor. Bakın. Fetus bihu alama faaltum nadimin. Çünkü neden pişman olursunuz? Çünkü haber yanlış olunca sonra beraatleri tahakkuk eder. Yani onların masum oldukları anlaşılır. Telafisi kabil olmayan bir gam çekersiniz. Yani suçsuz birine İsnatta bulundunuz, iftirada bulundunuz, ondan sonra gam çekersiniz. İman vicdanı öyle bir haksızlığa karşı mütemadiyansızlar. Yani Müslümanın vicdanı ne yapayım ben de işte bilmiyordum deyip böyle hemen canım kendim şahaneyim ben hatasızım kendime de efendim şey yapacağım merhamet göstereceğim dolayısıyla kendine merhamet gösterme demiyorum diyorum zannedilmesin yalnız arkadaşlar öyle demiyorum ama bunun dozunu Aşırıya kaçırıp hiçbir suçumuzu görmeyecek kadar, hiçbir kabaatimizi telafi etme ihtiyacı duymayacak kadar ileriye gidilmesini yanlış buluyorum arkadaşlar. İşte o noktaya gelemeyeceğimiz için bir Müslüman olarak sonra hayatın boyunca vicdan azabı çekersin. zemahşeri der ki, neden, neden, yani pişmanlık, nedamet, bir nevi gamdır ki, vaki olan şeyin olmamasını temenni ederek gam çekmek demektir. Olmuş bir şey, nasıl yaptım ben onu? Mesela aklınıza geldikçe ben orada nasıl öyle dedim? Ben o lafa nasıl inandım? Aklınıza geldikçe üzülürsünüz. Böyle bir gam ise devamlı ve mülazemetli olur. Yani kurtaramazsın kendini o gamdan. Zira hatır, hatıra geldikçe nedamet yakana yapışır. Her hatırladığında tekrar o pişmanlık tazelenir. Ee, ama bilmeyerekse arkadaşlar, yani bilmeyerekten kastım şu, orayı açıklayayım. Ee, mesela kıble teharrisi vardır ilmi halk kitaplarında. Kıble ne demek bir yerdesiniz, kıbleyi bilemiyorsunuz, soracak kimse de yok, namaz vakti de geçiyor. Ne yaparsınız? Taharri. Yani araştırma yaparsınız arkadaşlar. Güneş nereden doğuyor, nereden batıyor. İşte yosunlar, ağaçlardaki yosunlar kuzeyi gösterir diyorlar. Biz artık doğadan tamamen koptuğumuz için doğada yaşayanlar çok daha kolay bulabiliyorlar. Efendim çeşitli böyle tespih sallayarak olmaz yalnız onu söyleyeyim arkadaşlar hiç bulamadınız mesela dört duvarı kapalı bir Allah korusun hapishanede bir hücredesiniz yani görmüyorsunuz güneş gö, hiçbir şey görmüyorsunuz efendim e, rastgele kılarsınız kendinizce bir tahminde bulunup eğer taharri ettikten sonra vakit çıktı namazı kıldınız siz araştırdınız namazı kıldınız vakit çıktı sonradan o kıblenin yanlış olduğunu öğrendiniz kaza etmeniz gerekmez çünkü size düşen araştırmaktı ve siz araştırdınız. Şimdi burada da öyle. Size düşen araştırmaktır. Bir haber aldınız güvenlikle ilgili. Bir şey yapıldı. Ne deniyor ona? İhbar yapıldı. Can güvenliği, mal güvenliği, bir saldırı ihbarı her, her, her neyse yani yapıldı. Efendim siz de araştırdınız. Gerçekliğini gördünüz, e, zanlıları efendim işte tedbir aldınız kendinizce. Ben bilmiyorum şimdi, ben güvenlikçi değilim. Tedbir aldınız. Sonradan e, asılsız çıktı arkadaşlar. Orada vicdanınız sızlamaz çünkü siz üzerinize düşeni yaptınız. Eğer e, insan araştırdıktan sonra yanlış yaparsa o yanlıştan dolayı da hesaba çekilecek olsaydı arkadaşlar, hiçbir hakim mahkemelerde hüküm veremezdi dinimize göre. Hiçbir doktor operasyon yapamazdı. Çünkü olur ya, belki de yanlış yapacak yani. Önemli olan arkadaşlar, gereken araştırmayı yapıp kalbiniz zannı galiple bu olduğunu söylediyse o yüzden ne demiştir bizim müçtehitlerimiz arkadaşlar? Müçtehit gereken araştırmayı yaptıktan sonra hakim de buna dahildir, doktor da buna dahildir. Yani karar mevkiinde olan bir başkasının hayatıyla ilgili karar mevkiinde olan gereğinde bir öğretmen, bir psikolog, başkaları hakkında bakın bunlar karar veriyor, rapor yazıyor arkadaşlar. Bunların hepsi dahildir. Eğer gereken araştırmayı çalışmayı yaptıktan sonra isabetli karar vermişse iki sevap, Yanlış karar vermişse bir sevap vardır müçtehide. Yanlış kararına bile sevap vardır. Çünkü müçtehide düşen araştırmaktır arkadaşlar. Yoksa eğer yanlış karar verdiğinde araştırmış olsan bile sorumlusun denilecek olsaydı tekrar ediyorum. Hiç kimse bu görevleri üstlenmek istemezdi. Ee, yani bazen yemek yaparken bile yanlış karar veriyorsun. Ya bu baharat gider buna diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz olmuyor, bozuyor. Ben öyle hiç unutmuyorum. Hayatımda bir hadise var arkadaşlar. Çok önemli bir misafirim vardı. Bir kere evimize gelecek. Önemli bir hocamız. Ondan sonra ben de güzel yemek yapayım istiyorum. Yemeğe davet etmişim. Bir salça var eski. Bir salça var yeni. Dedim ki ya eskiyi kullanayım dedim salça. Bozulmaz arkadaşlar. Bozulmuş salça. Yani salça bozuksa bütün yemek gider. Yani etin kalitesinin diğer malzemelerin hiçbir anlamı yok. Yani küf kokuyor yemek. Yani Bir şey vıy koku var. Bakın anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla insan yani yanlış karar verebilir. Orada ama ben bak hala o örnek geldiğime göre aklına vefat ettiler Allah rahmet eylesin hala o kibar kibar yediler tabii ses çıkarmadılar efendim hala aklıma geldiğine göre demek ki öyle kritik durumlarda kardeşim eski salçadan bir kaşık alacaksın da zengin mi olacaksın aç yeni salçayı değil mi bak karar bu <gülüyor> arkadaşlar bu kararı size de, sizinle de paylaşıyorum aynı hatayı <gülüyor> yapmayın diye evet evet <gülüyor> 7 ayet Verlemu en nefikumm rasul Allah. Biliniz ki içinizde Allah'ın rasulu var. Binaenaleyh Allah'tan korkun da yalan ve batıl söylemekten sakının. Yani bu münafıklara hiç aklı vermiyor hele arkadaşlar. E, tabii yani inanmadıkları için zaten onlar e, peygamberin peygamberliğine inansalar münafıklık yapmazlar herhalde. Ama böyle gelip şey yapıyorlar ya Müslümanmış gibi yapıyorlar. Ya anla, ortaya çıkıyor ayet iniyor biraz sonra yaptığımla ilgili. Hani? E, diyelim peygamber olduğunu kabul etmiyorsun. Adamda öyle bir içgörü var ki yarın senin yaptığının iki yüzlük olduğunu deşifre ediyor. Yani hani diyelim peygamber değil haşa bunu da kimse yanlış anlamasın. Münafıklar açısından söylüyorum. Ne cesaret yani. Birini bu şekilde sürekli kandıracağını zannetmek. Genç arkadaşlar sizler yapmazsınız. Buraya camiye pazar sabahı, efendim Ramazan günü uykusuzluk had safada bu taa nerelerden gelenler ben hiçbir kötülük hiçbir yanlışlık izafe edemem gerçekten. Gerçekten çok muhterem insanlarsınız. Çok seçkin insanlarsınız. Allah daim etsin. E, efendim başkalarına yani cami dışındakilere ben hep gençlere böyle yaşı daha ufak olanlara diyorum ki bak birini kandırmayı aklından geçirdiğin zaman lütfen şunu hatırla herkes senin kadar zeki Her, yani, çünkü birini kandırmayı aklından geçirmek demek kendini ondan daha akıllı onu da saf görmek demektir yani akıllı, akılsızlık anlamında saf görmek demektir. Dolayısıyla burada, da, burada bile bir kibir vardır yani. Burada bile bir kendini bir şey zannetme vardır. Allah'tan ve alemu enne fikum Resulallah. Allah'tan korkun yalan ve batıl söylemekten sakının. Çünkü Allah ona doğrusunu bildirir. Ve bir haber işittiğiniz vakit tebeyyün için yani o haberin aslının ortaya çıkması için ona sorun, size beyan eder. Kendi reyinizle onu kandırmaya çalışmayın. Ee, onu manipüle etmeye yani yönlendirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Lev yutu'yu okum fî minel emr. Emirden birçoğunda size itaat eder olsaydı, yani peygamber sizin ağzınıza bakacak olsaydı, sizin dediğinizle hareket edecek olsaydı, hem de çoğu işte, çoğu işte sizinle hareket edecek olsaydı, le anettüm anete düşerdiniz. Yani sarpa sarardınız. Haliniz yaman olurdu. Çok zahmetler, felaketler çeker, helaka doğru giderdiniz. Çünkü, bakın burası da çok önemli arkadaşlar. Çünkü metbu'un Tabi vaziyetine düşmesi, liderin başkasının ağzına bakması, birilerinin ağzına bakması arkadaşlar, bir ihtilal ve işlerin tersine gitmesi demek olan bir inhilaldir. İnhilal çözülme dağılma demek Karar mekanizmasındaki kişileri birilerinin sürekli yönlendirmesi ve o me mekanizmada o karar sorumluluğunda olan kişinin de hep birilerinin ağzına bakması ve o manipülasyona hep açık olması arkadaşlar bir e, iş için veya işte o topluluk için bir çözülmedir, bir dağılmadır. Anet. Meşakkat ve helak, sıkıntı ve günah manalarına geldiği gibi esasında kırılan bir kemiğin sarıldıktan sonra tekrar kırılması demektir. Buradan anlaşılıyor ki bir takımları o haber üzerine o kavmi vurmak fikrinde bulunmuşlardı. Emirden birçoğunda deniyor. Fî kefirin minel emri. Demek ki bazı umurda itaat mahsurlu değildir. Yani bazı durumlarda hakikaten danışarak karar alınması gerekir. Yani bir, bir işin ehline sorulması gerekir. Ama eğer her konuda böyleyse o zaman o lider göstermeliktir. Efendim arkada ona fısıldayan kişi aslında yönetmektedir. O kurumu, o aileyi, işte o toplumu, her neyse. <gülüyor> Demek ki diyor, burayı tekrar edeyim, emirden bir çoğunda deniliyor, demek ki hepsinde değil. Yani bazı işler var ki orada toplumu dinlemek gerekir veya işte ehli olanları dinlemek gerekir. Belki gönüllerini cel bile hüsnü siyaset olur. Yani onların onları ikna ederek, çünkü yakın kurmayların, senin yakın çevren alınan karara katılmıyorlarsa o kararı nasıl uygulayacaksın? Nasıl uygulayacak? Yani aile reisi tek başına karar alıyor, hanımı desteklemiyor, annesi desteklemiyor, kız kardeşi, çocuklar desteklemiyor, kimse desteklemiyor. O zaman onun o kararı almasının da bir anlamı yok. Dolayısıyla onların gönüllerini de cel bile hüsnü siyaset olması lazım. Bir de lev maziye dahil olmak gerekirken yani lev yutuyu okum diye muzari getirilmiştir ki lev yutu-i yu okum demektir. Yani orada bir kâne var demektir. Bunda iki mana vardır. Birisi itaat eder olsaydı demek olur ki istimrarın itminanını ifade ederek itaatın aslı değil istimrarın mahzurlu olduğu anlaşılmış olur. Yani fiil muzariy, bakın gramer içine girince anlaşılması zorlaşıyor, ama bunu da yapmak lazım. Fiil muzariy süreklilik bildirdiğine göre buradaki Levin fiil muzariyinin başına gelmesi demek ki burada Allah'ın sakındırdığı itaat, yani yöneticinin e, haber getiren birine itaati sürekli olduğu zaman Yasak, yasaklanan süreklilik yani müstemirren olmayıp da. Yani sürekli olmayıp da bazen umur kesire kesirede itaat dahi anete badi değilmiş gibi anlaşılır. O zaman çoğu işte gene danışarak hareket etmek ve bu tip yönlendirmelere ve işte uyarılara veya neyse işte bilgilendirmelere açık olmak o zaman bu çözülmeyi, bu perişanlığı, bu yıkılışı getirmez. Bundan dolayı diğer bazı müfessirin maksat taatın istimrarının itmina'ı e, değil itmina'nın istimrarı demek olduğunu söylemişlerdir ki buna göre mana birçok umurda itaat edecek olsaydı demek olur. Yani umur-u kesirede itaat hiç vaki olmamak lazım gelir. Ebu Suud bu iki veçi münakaşa etmiştir. Yani burada yönetimle ilgili bu ayette fiil-i muzari gelmiş olması, lev gelmiş olması üzerine bir takım ihtilaflar var ki detaylarına arzu eden oradan bakabilir diye Elmanlı merhum da kendisi oraya yönlendiriyor. Biz de burada kalalım arkadaşlar çünkü ayet bitmeyecek. Zemahşeri'nin yorumuna gelmiş olduk. Allah'a imanet olun. İşimizin gücümüzün başında sahip, hakim efendim olmayı. Ne zaman danışacağız? Ne zaman kimsenin lafına bakmayacağız bunları da ayırt edebilmeyi, böyle bir kimsenin lafına bakmadan doğru kararı yalnız da olsak almamız gerektiğinde de çok güçlü bir şekilde bunun arkasında durabilmeyi Allah Teala nasip etsin. Allah'a emanet olun.